Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Şimdi geçen dersimizde gördüğümüz 8. ayet-i kerimeden itibaren bu gün göreceğimiz veya bugün dersimizin Başını teşkil etmesi gereken 12. ayet-i kerimeye kadarki ayetleri Topluca bir hatırlayalım. 8 ve 9. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah ilminin her şeyi kuşattığını ifade ediyor ve her dişinin neye gebe kaldığını, rahimlerde artık ve eksik neler olduğunu, her şeyin onun nezdinde belli bir ölçü ile olduğunu ve Allahü Teala'nın ondan sonraki 9. ayette gizliyi, açığı, her şeyi bilen en büyük ve en yüce olduğunu. Sonraki 11. ayet-i kerimede de insanın önünde takipçilerin olduğunu, arkasından takipçilerinin olduğunu, onu Allah'ın emriyle koruduklarını belirtiyor. Bu raya kadar bu ayet-i kerimeler yani 8, 9 ve 10. ayet-i kerimenin başı Cenab-ı Allah'ın ilmini ve insanın durumunu anlatıyor. Ondan sonra insanın içinde bulunduğu bir cemiyetin özünü değiştirmesi halinde veya değiştirmedikçe Allah'ın da onun durumlarını değiştirmediklerini, değiştirmeyeceğini belirtiyor. Şimdi Buraya kadar Cenab-ı Allah bizlere insanın fert ve cemiyet olarak Allah'ın ilim ve kontrolü, takdir ve iradesi içerisinde olduğunu belirtiyor. Ondan sonra fert ve toplum olarak insanı her şeyiyle bilip kontrol altında tuttuğunu ve bunun varlığını ve yokluğunu, mukadderatını belli bir takım kanunlara, hükümlere göre tespit ve tayin etmiş olduğunu ifade ediyor. Allahü Teala'nın bir kavim hakkında bir iyilik veya kötülük dilemesi halinde de hiç kimsenin onu geri çeviremeyeceğini ve Allah'a karşı hiç kimsenin duramayacağını belirtiyor. Bugün göreceğimiz ayet-i kerimeler <gülüyor> Cenab-ı Allah'ın kainatın özü olan insan ile alakalı olan hükümlerinden farklı olarak, insanın içerisinde yer aldığı kainat ile alakalı bir takım hükümleri, olayları dile getirdiğini göreceğiz. Bunlardan da esas itibariyle maksadı, insana, insana insan olarak Allah'ın karşısındaki konumunun ne olduğunu, ve kainat içerisindeki yerinin ne olduğunu anlatmaya ve göstermeye matuf muhtevayı önümüze serdiğini göreceğiz. Cenab-ı Allah bu ayet-i kerimelerde, göreceğimiz ayet-i kerimelerde kainattaki beşer için tarih boyunca olumlu veya olumsuz korku ve ümit manasına bir takım duyguların ve duruşların ortaya çıkmasına sebep teşkil eden hallerden, kainat ahvalinden bahsedecek. Bahsedilecek olan bu kainat ahvaline dikkatimiz çekilmekte aynı zamanda. Yani biz insanların bunlara karşı alakamızın uyanmasını istemekte, bunlarla yakından ilgilenmemiz istenmekte, mümin olarak bunların esrarını, Beşer için mümkün olan sınırlara kadar tetkik edip araştırmak işareti ifade yerindeyse gösterilmekte ve yolun kenarında konulmakta yol rehberliği etmektedir. Bu genel açıklamalardan sonra ayet-i kerimeleri yavaş yavaş verecekleri incelikler ışığında görmeye çalışalım. Diyor ki, Billah, 12. ayet-i kerimede, O'lzi yorikumul berqa ve O Allah odur ki size şimşeyi korku ve ümit vermek üzere gösterir. Şimşeyi gördüğünüz zaman hem korkarsınız hem ümitlenirsiniz. Eğer gerçekten Paraza yıldırım çeken bir bölgede iseniz, yıldırım da düşebilme ihtimalini nazar itibara alacaksınız. Ve benzeri haller gibi o dehşetli hal kısacası bazen en baba yiğidim diyen insanları dahi ürkütebilir, korkutabilir. Ümit de vericidir. Çünkü bunun arkasından yağmur yağacağını, o yağmurun arkasından bereket getireceğini anlarsınız. Nasıl anlarız? Tecrübeler bunu göstermiştir. Bu da sünnetullah gereği olan şeylerdir. وَيُنْشِعُ السَّحَابَ ثِقَالِ Ve ağır bulutları inşa eder, meydana getirir, oluşturur. <gülüyor> ağır buluttan kasıt, ...yağmur yüklü olan bulutlardır. Ayet-i kerimeler ve devamı aslında... ...müminin... ...bugün meteoroloji denilen... ...ilmi... ...en azından İslam ümmetinin... ...bu ilmi... ...çok iyi bilmesi... ...ve bunu... ...imana hizmet edecek ifadelerindeyse... ...şekilde kullanması gerekiyor. يُنْشِعُ السَّحَابَ الثِّقَالِ ...bize bulutların oluşumunun bizim için imani noktadan da önemli bilgiler ve özellikler ihtiva ettiğini gösteriyor. Ağır bulutları inşa eder, meydana getirir. Bulutlar durup dururken nasıl oluşuyor? Bu ayeti kerimeyi okuyan bir müminin zihninde, bu sorunun ve buna bağlı diğer soruların gerçekten ortaya çıkması gerekiyor. Hepimiz bir meteoroloji bilgini kadar bu işleri elbette bilmemize gerek yok, bilemeyiz de. Fakat en azından yüzeysel bir ansiklopedik bilgi olarak bir Müslümanın, bir Müslümanın Kur'an'ın bu ayetlerini anlaması açısından önemli olduğuna inanıyorum. Şimşek nedir nasıl meydana gelir, gök gürültüsü nedir nasıl meydana gelir? rüzgar nedir, nasıl meydana gelir, efendim bulut nasıl yükselir, nasıl oluşur gibi bunları bildiğimiz zaman bir de bunları yapanın, inşa edenin, var edenin, halk edenin Allah olduğunu bildiğimiz zaman o zaman göreceğiz ki iman ile ilim arasında batıda cinayetlere sebep olduğu gibi öyle bir çelişki olmadığını göreceksiniz. İman Gerçek manada bilimin, bilim ile ne yapar? Pekişir. Böyle bir şey olmaz demez. He. Hepimize anlatmışlardır. Daha önce de benzeri de söyler. Efendim işte yağmur nasıl meydana gelir? İşte çaydanlığı örnek verirler. Şöyle kaynar, böyle kaynar. Ondan sonra damlar yağmur oluşur. İşi burada bıraktığı zaman ki bilerek bırakıyorlardı. Laik eğitimin gereği bu. Bu işi yapan kim? Sorusunu sorma, sordurmazlar sana. Bu işte tabiat olayı olarak meydana geliyor. Dedirtirler. Ama Cenab-ı Allah böyle demiyor. O ağır bulutları inşa edendir. Yokken onları var edendir. Meydana getirendir. Ne zaman, niçin, nasıl, hangi şartlarda, hangi güçle? O buharı yukarı doğru yükselecek su buharı, buharlaşan suyu yukarı doğru yükselten nedir? Bir yasadır. Yani sünnetullah'tır. Cenab-ı Allah'ın koyduğu bir kanundur. O yükselen bulutun, yükselen buharın yağmur bulutu haline dönüşmesinin de belli kanunları yasaları vardır. O özellikler bir araya gelmeden bulutlar arasında da aşılanma vardır. Artı ve eksi kutuplarla birlikte bildiğiniz gibi. Kutup alışverişi olur bulutlar birbirleriyle yaklaştığı, çarpıştığı zaman. Bilmem gök gürültüler vesaireler bu şekilde meydana geliyor diye izah ediliyor. Evet izahlar doğruysa problem yok ki muhtemelen doğrudur. Fakat bizim için sorun şu. Bizimle inkarcılar veya laik eğitim arasındaki problem burada başlıyor. Biz kainatta meydana gelen her bir olayın Allah'ın kanunu gereğince hem de şaşmaz her yerde her zaman geçerli olan kainattaki kanunları gereğince cereyan ettiğine meydana geldiğine inanıyoruz. Ve bütün bunların oluşumu tesadüfi rastgele değil. Aksine her şeyi bilen, hikmeti, kudreti, sonsuz yüce Rabbimizin kurgulaması, planlaması, tayin etmesi, tespit etmesi ile olur. Ve biz bir damla yağmur bile, yağmurun bile bir yere düşmesinin tesadüfi olmadığına inanıyoruz. Bir damla yağmurun bile nerede ne zaman düşeceği Cenab-ı Allah'ın ilminden malumdur. Bilinen bir iş husustur. Ezelden beri takdir edilmiş olan, tayin edilmiş olan bir hadisedir. Ve Cenab-ı Allah bunu kainatta yerleştirmiş olduğu, var etmiş olduğu kanunlar çerçevesinde ne yapar? Uygulamaya koyar. Dolayısıyla şimşeği bize gösterdiği zaman ve huvellezî yurîkumul barka Size bu şimşeyi diyor gösteren odur. O var ediyor ve biz onu görebilecek yapıda yaratılmışız. Gözlerimiz vesaire falan duyularımız ve Cenab-ı Allah da onun bizim tarafımızdan görülecek şekilde yaratıldığını söylemiştir. Belirtmektedir. Ve o ağır bulutlar, boş bulutları da değil, onları da var eden o dilediği zaman onları yağmurla doldurur. Ağır olan bulutları yani yağmur yüklü bulutları o inşa ediyor. Meydana getiriyor. <gülüyor> İnanç budur. İman budur. Ve gök gürültüsü ona ham dederek, onu hamd ile tesbih eder. Gök gürültüsü hamd ile onu tesbih eder. Kur'an bize öyle bir kainat tasvir ediyor ki ve diyor ki bize bu tasviriyle bakın diyor kainat hep Allah'ı zikreder. Hep Allah'a ibadet eder. Hep Allah'ın şeriatına ve kanununa göre hareket eder. Sizin de bu kainatla dost olmanız ve bu kainattan yararlanmanız kainatın bu hareket çizgisinde bu istikametinde yer almanız ve ona göre hareket etmeniz gerekiyor. Siz de her ne kadar kainatın diğer unsurlarından farklı olarak irade sahibi olsanız diye bile kendi iradenizle kainat prensiplerine bağlı kalırsanız yani varlık sebebiniz olan ve kainatın sadece bu iradeyi tercih ettiği Allah'a itaat ve ibadet etmek iradesini tercih ettiği başkasını istemiyor çünkü Allahü Teala göklere ve yere gelin dedi ister istemez. Onlar isteyerek geldik dediler. Ve tesbih ediyorlar. Burada belirtildiği gibi. Onu tesbih etmeyen hiçbir şey yok diyor ayet-i kerime. O halde bir de düşen şu her şeyiyle Allah'ın şeriatına teslim olmuş kainat ile ifade ise aynı nağmeleri hiç orkestranın ahengini bozmadan tekrar etmelidir. Bu kainat ile uyumlu olarak İfade ise aynı ilahi besteyi terennüm etmektir. Çatlak ses bizden çıkıyor. Biz insanlar çıkartıyoruz kainatta çatlak sesi. Allah'a ibadeti unutarak, Allah'ı hatırlamayarak, Allah'ın dinini bir kenara bırakarak kainatla tersleşmeye başlayan insan kainat ile de dostluğunu da bozmuş oluyoruz kainattan hakkıyla yararlanma imkanını da bozmuş oluyor. Kainatı ifsad etmeye başlıyor, bozmaya başlıyor. Bugün çevre kirliliğidir, bilmem nedir vesairedir denilen şey nedir? Kainatın kendisi gibi ibadet eden bir mahluk olduğunu, Allah'ın kulu olduğunu unutarak, kendisi de Allah'a kulluğu unutarak, kainata değer vermeyen insanın yaptığı işlerdir bunlar. Ben de Allah'ın kuluyum, kainat da Allah'ı tesbih etmektedir diyen bir Müslüman ihtiyacı olmadan bir ağacı kesmez. Kesilmemesi gereken bir bitkiyi koparmaz. Bir din düşünün ki, ihramdan yerine göre zarar vermeyen küçücük bir canlı hayvanı bir haşeratı dahi öldürmeyi yasaklıyor. Gereksiz bir bitkiyi koparmayı yasaklıyor. Niçin? Çünkü kainat sevildiği zaman kainattan daha uzun süreli istifade edilir. Bugün efendim güya gençlerimizde, çocuklarımızda eğitim, bili çevre bilinci vesaire falan filan oluşturmaya çalıştırıyorlar. Havanda su dövüyorlar. Ben onlara peşinden söylüyorum. İnsanın kainatla dostluğu kainatı da insanın kendisini de yaratan Allah'ı dost bilmekle başlar. İnsanı Allah'la dost etmeden, kainatla uyumlu halde yaşatamazsınız. insanı Allah'a düşman yetiştirin, ondan sonra kainatla dost olsun isteyin. Olmaz. Bu çelişkidir. Çelişkidir. Çünkü ben de Allah'ın kuluyum, kainatta Allah'ın kuldur. <gülüyor> Kainatla uyumumuz... ...beraber ibadet etmemizle mümkündür. Dediğimiz gibi çatlak ses çıkarmamakla mümkündür. Çatlak sesi inkarcı insan çıkartıyor. Zalim insan çıkartıyor. Allah'a ibadet etmeyen insan çıkartıyor. Allah'ın dinini şeriatını kabul etmeyen insan çıkartıyor. Ve kainatı onlar ifsad ediyor. Onlar ifsad etti. İfsad etmeye de devam ederler. Edecekler. Ama... Cenab-ı Allah kainatta öyle kanunlar koymuş ki kendisini ifsad edenden intikamını da alır. Bu böyle. Cenab-ı Allah'ın böyle kanunları var. Konumuz onlar olmadığı için onlara girmeyeceğiz. Başka melekler de Allah korkusundan Allah'ı tesbih eder diyor. Ve yusebbihur radu bi hamdihi vel melâiketu min khifatihi. Bakın gerek geçen dersimizde okuduğumuz ayet-i kerimeler gerek bu derste üzerinde durmakta olduğumuz bu ayet-i kerime bize kainatın da ötesinde boyutlarını, mahiyetini ancak Allah'ın bildiği uçsuz bucaksız bir varlık aleminin olduğunu bize anlatıyor. Bu mümine Gerçekten çok geniş bir bakış açısı kazandırıyor. Mesela halk arasında bildiğiniz bir tekerleme var. Hatırımda yanlış kalmadıysa yaklaşık olarak şöyle deriz. Döndüm sağıma döndüm soluma işte melekler şahit olsun imanıma gibi. Bakın biz işte bu inancı İslam inancı kalpte özümlenince insan ruhunda Çocuğun dahi anlayabileceği bir dil ile pedagogik olarak ifade edilir ve küçücük çocuk rahat ve huzur içerisinde uyumayı öğrenir. Bu iman, bu iman bize çünkü melekler biz geçen ayette derste gördük ya bizi önümüzden arkamızdan koruyorlar. Öyle bir insan düşünün ki kainatla barışık olacak. Barışık olması için Cenab-ı Allah da bütün bu imani unsurları ifade yerindeyse kitab-ı kerimine dinin içerisine ne yapmış? Sindirmiş ve hak ettikleri yerleri ona vermiş bulunuyor. Demek ki gördüğümüz bu varlık alemi de gök gürlemesi dahil, işim şey dahil Allah'ı tesbih ediyor. Görmediğimiz melekler alemi de Allah'ı tesbih ediyor. <gülüyor> bu durumda bize ne düşer Ya gördüğümüz görmediğimiz bütün varlıklar Allah'ı tesbih ederken biz ne yapacağız biz bunlara tersleşecek miyiz bunların gittikleri istikametin aksine mi gideceğiz gidersek karımız ne olur evvela kainatla görünen ve görünmeyen varlık alemiyle tersleşmiş oluruz tersleşmiş oluruz onlar bir istikamette ilerlerken biz başka bir istikamette ilerleriz. Oysa gidilmesi gereken yol onların yoludur. Hedefe götüren yol onların yoludur. Allah'ın rızası onların yoludur. Bakın şimşek bile Cenab-ı Allah'ı tesbih ediyorken, gök gürültüsü bile Cenab-ı Allah'ı tesbih ediyorken, görmediğimiz melekler bile Cenab-ı Allah'ı tesbih ediyorken, biz de tesbih edersek, o zaman ne meleklerden korkarız, daha doğrusu melekler bizi koruduğuna inanırız, ne de kainat olaylarının herhangi birisinden korkarız. Amr ibn As Mısır valisidir. Geliyorlar halk ona şikayet ediyor. Diyor ki onlara Nil akmıyor. Akmadığı için ekin yapamıyoruz, ziraatimizi yapamıyoruz. Niye akmıyor diyor? Her mevsim, her sene bu mevsim geldi mi? Nil akmaz diyor. Bizde binlerce yıldan beri bir adetimiz var. Bu mevsim geldiği zaman herhangi birimizin gönüllü veya kura ile tespit ettiğimiz bir kızını, gelinlik bir kızını süslüyoruz, alıyoruz, pulluyoruz ve nehre atıyoruz. O zaman nehir akıyor. Böyle yaparsak akar. Amr i̇bn As diyor ki İslam böyle bir şeyi kabul etmez. diyor. Bunu yapamayız diyor. İster aksın ister akmasın. Bunu yapamayız. Hı. Hazreti Ömer'e de mektup yazıyor. Diyor ki Ya Ömer diyor böyle böyle bir olay var. Nil akmıyor ne yapacağız? Millet açlıktan kırılacak. Hazreti Ömer ona şöyle mektup yazıyor. Nil'e ile mektup yazıyor. Diyor ki Abi Rubnul Asa, bu mektubum sana gelince bunun ile at diyor. Demek Mektupta şu var. Eğer diyor sen kendi iradenle akıyorsan akma istemiyoruz. Eğer Allah'ın emriyle akıyorsan akmana devam etmelisin. istiyor. Nehirler hal, geçiyor, taşıyor ve eski zirat. Şey diyor, o kötü gelenek böyle bitiyor. Kainatı anlamak işte budur. Kainatı anlamak budur. Müslüman kainatla o manada dosttur. Niçin? Çünkü der ki ben de Allah'ın kuluyum, Nil de Allah'ın kuludur. Beni yaratan da Allah'tır, Nil'i yaratan da Allah'tır. Gök gürültüsü de Allah'ın memurudur. Ben de Allah'ın emri altında bir kulum vesaire. Bütün kainat. O halde ne oldu? Bütün kainat başlarında insan olmak üzere yeryüzünün halifesi olmak üzere Allah'a ibadet ettiği zaman kainatın ahengi öyle mükemmelleşir ki hani efendim, tadına doyum olmaz dedikleri gibi. O zaman insan dünya hayatının lezzetini alır. O zaman insan böyle muazzam bir kainatın bir parçası olmaktan mutluluk duyar. Hem de değerli bir parçası. Önemli bir parçası. Ama kainattaki bu ahengi ve bu sırrı bilemezsek kainatın Allah'ın ubudiyeti içerisinde hareket ettiğinin farkında ve şuurunda olmazsak bizimle kainat arasında da bir münasebet olmaz. Kurulmaz, alınlaşılmaz. Kainatla münasebetimizi evvela bu zihniyetimizle tesbit etmemiz lazım. Gerçekten akıllara durgunluk vericidir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hut var ya diyor bu hut, o da bizi seviyor biz de onu seviyoruz. Allah Allah. Bizi seviyor diyor. Dağ taş ve topraktan kayadan meydana gelmiş olan bir dağ bizi seviyor. Kainatı böyle gördüğümüz zaman böyle anladığımız zaman o zaman kainatla dostluğumuz Ilerler. Böyle görmediğimiz zaman kainatla ta eski cahiliye dönemi putperest insanların yaptıkları gibi kainatla düşman kesilirler birbirleriyle. Yunan'da da böyledir, Arap cahiliyesinde de böyledir, Hint cahiliyesinde de böyledir, şurada da böyle, burada da böyle. Mitolojilerde niçin sürekli olarak tanrılarla insanlar arasında savaş var? Çünkü kainat ve insan dost bellenmiyor. Allah ile yani tanrılar kabul ettikleri uydurma ilahlar ile kendileri ve kainat arasında bir dostluk ilişkisi olduğunu kabul etmiyor. Ama Cenab-ı Allah ne diyor? Allahu veleüllezi neamanu. Allah iman edenlerin dostudur, Velisidir. Bitti. Kul inne De Allah deki benim gerçek dostum Allah'tır. Benim velim o. Benim her türlü ihtiyacımı korumak, gözetlemek dahil olmak üzere her şeyimi o yapar. O yerine getirir. Ve kainat içinde bu böyle olduktan sonra o zaman kainat da abd, biz de abd. Allah'ın kullarıyız. Bunun anlaşılması, bilinmesi İslam noktayı nazarından, eğitim açısından ve kısacası bugün beşeriyetin önünde çok ciddi bir problem olarak duran kainat nizamının bozulma tehlikesi korkusu bunun doğurabileceği sonuçlar açısından son derece önemlidir. Bir de ve yursilus savaiq. Bu bakın bu ayet-i kerimeler bir şimşekten bahsetti, gök görüntüsünden bahsetti. Burada da yıldırım'lardan bahsediliyor. Ve o Allah ki savaiq ik, saikadır teki yıldırımları gönderendir. Yıldırımları salandır fiṣīb bihā men yashā. Onları onlarla dilediklerini isabet ettirir. Yani o yıldırımı dilediği kimselere veya kimselere isabet ettirir. Az önce bahsettiğimiz işte kainatla barışık olmama meselesi ayet-i kerimenin burasında bu şekilde gündeme geliyor. Ve hum yucādilūna fīllāh o kafirler, müşrikler ise asıl mücadeleleri Allah hakkındadır diyor. Bugün aslında beşeri bütün sistemlerin felsefi olanıyla, siyasi olanıyla, ekonomik olanıyla, ahlaki olanıyla, hepsi ve başka türleriyle. Bütün beşeri sistemlerin aslında kavgaları Allah'ın uluhiyeti iledir. Allah'ın ile mücadele ediyorlar onlar. Onun için... <gülüyor> Allah hakkında mücadele ediyorlar. Kimisi Allah yoktur der. Rububiyetini de inkar eder. Kimisi olsa bile Allah bizim hayatımıza hükmedemez der. Allah'ı hayatımızdan uzaklaştırmalıyız der. Din hayatımıza girmemelidir der. Bizim hayatımızı bilim yönlendirmelidir der. Bilim dedim de çok senelerce önce işte bir yere gideceğim öğretmenler odasından çıkacağım giyinirken birisi sordu nereye götüreceksin falan işte çocuğu aşıya götüreceğim dedim aşı zamanı gelmişti birisi oradan bir soytaraf affedersiniz e bilime inanıyorsanız böyle yapmanız lazım dedi dedim biz bilime inanmıyoruz biz Allah'a inanırız bilimin ben nesine inanacağım bilim dediğin şey ne niye inanacağım ben onu ortaya çıkartıyorum, kendi elimle yaptığım bir şeydir bilim. Bilim ne? Allahü Teala'nın kainata koymuş olduğu kanunların eğer doğru olursa benim tarafından keşfedilmesidir. Ben ona niye inanayım? Bu çerçevede inanırım ona. Yoksa o benim için değer belirleyici değildir. Ben bilimle hayatımı kurgulamam. Bilim Cenab-ı Allah'ın bana bahşettiği bir imkandır. O imkanı kullanırım. Hayatımı hatta bilim dahil olmak üzere bilimle olan ilişkilerimi de tayin ve tespit edecek olan Cenab-ı Allah'tır. Onun hükümleridir. Onun şeriatıdır. Ben bilim var diye şeriattan vazgeçemem ki. Zaten bilim benden böyle bir şey istemiyor. Onlar bilim bilim dedikleri için nereye oturtacaklarını da kestiremiyorlar zavallılar. Laiklik belası budur zaten. Laiklik ben sadece öyle din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması bu. Çok dar bir anlayıştır. Laiklik esas itibariyle din nasıl hayatın her tarafını belirleyiciyse laiklik de kısacası hayatın hiçbir alanına dinini sokmamaktır. Sadece kalbinde kalıyorsa kalsın. Benim kalbim benim vücudumu idare ediyorsa diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Öyle diyor değil mi? Şunu bilin ki diyor kalpte, vücutta, insan vücudunda bir lokmacık et parçası vardır. O düzelirse bütün vücut düzelir, o bozulursa bütün vücut bozulur. Ben dini kalbime hapsedemem ki, vicdanıma hapsedemem ki. Din benimle hayatı etkileyecek. Evvela beni etkileyecek, yönlendirecek ve ben hayat içerisinde faaliyetimi Dine göre yaparak çevremi öyle etkileyeceğim. Ve öyle etkileneceğim. Çevrem de benden dine göre etkilenecek. Çevrem de beni dine göre etkileyecek. Ancak o zaman insan hayatının tadı, tuzu, huzuru, rahatı, güveni olur. Bugünkü hayatta ne var? İnsanın en muhtaç olduğu şey iman kökünden gelen en emanettir. Güvenlik ve güvenilirlik. <gülüyor> Güvenlik ve güvenilirlik bugün hayatta bu iki unsur yok. Niye? Çünkü güvenilir güvenilir olmanın kaynağı da güvenliğin kaynağı da doğru ve sahih imandan geçer. O iman olmadığı için emni eman olmaz. Onun için Peygamber Aleyhissalatu Vesselam diyor. El müminu men emine'l müminuna veya men emine'n nasu bi lisanihi diyor. Men eminehu'n nas diyor. Bu budur mümin. İnsanların şerrinden, kötülüğünden emin olduğu olabildiği kimsedir. Ben senden güveneceğim, kendimi güvende hissedeceğim. İşte iman neticesinde sen bana zarar veremezsin o zaman. Ben de mümin olduğum takdirde sana zarar veremem. Hiç kimseye zarar veremem, vermemeliyim. Emni eman iman ile birlikte olur. İmanı katledeceksiniz, Allah'a imanı başta kaldıracaksınız. Doğru iman yerine batıl inançları, evet bunlar batıl inançları bize göre. Laiklik en batıl inançların en batılıdır. Yani böyle batıl inanç sadece efendime söyleyeyim, yok şuna baktığın zaman böyle olacak, şöyle olduğu zaman böyle olacak. Bunlar sıradan basit şeylerdir. ve hatta batıl inanç sadece nazar boncuğundan ibaret değil ki. Laiklik dediğim gibi hayatın tümünden dini uzaklaştırmak anlayışıdır. Hayatın her bakı, her safhasından, <gülüyor> ahlakından da bilmem e, siyasetinden de, ekonomisinden de, şurasından burasından... <gülüyor> ...layıklık der ki... ...ya kardeşim sen ne faizden bahsediyorsun... ...ne zekattan bahsediyorsun... ...böyle şey olur mu? Bilim bunları kabul etmiyor ki... ...bilime göre bir kimsenin... ...başkasına bir şey vermesi... ...o kimseyi tembelliğe iter der... ...buna bilimi bilimine... Onun için vermeyeceksin, o çalışacak diyor... ...zekatın böyle yeterli... ...faiz olur mu ya ben para kazandım... ...ben ben bu parayı kendim kullansam... ...kar edecek... ...niye başkasına diyor karısız vereyim... Faizinde ona göre bilimsel izahı bu. Yeri gelince biz de onun izahını yaparız, Müslüman olarak yaptık da bu işin ne kadar felaket, ne kadar insanları bencilleştirdiğini, ne kadar insanı seviyesizleştirdiğini, ne kadar toplumu canavarlaştırdığını bir Müslüman olarak biz biliyoruz. Ve bu vakadır, herkes bilir bunu. Kısacası kapitalizmde de faiz bir köprüdür. Kapitalizm de zaten layık bir ekonomik sistemdir. Allah'ı tanımıyor çünkü şey değil. Kapitalizmde de faiz bir köprüdür. İslam'da da zekat bir köprüdür. İslam'da zekatta o köprü üzerinden ne var? Bir gidiş geliş var. Mal, servet, aynı zamanda şefkat, merhamet. Sadece mal akmıyor o köprü üzerinden. Onunla birlikte şefkat, merhamet, dayanışma, muhabbet, sevgi... Kardeşlik, kaynaşma gibi bir toplum hayatı için, hatta birey hayatı için en hayati ve temel manevi unsurlar da akar. Karşılıklı akar. Bugün zekat alan bir Müslüman pekala zekat verecek bir duruma gelir. Ondan da bu sefer köprünün üzerinden bu taraftan öbür tarafa aynı şeyler atmaya başlar. Yani İslam toplumunda sürekli olarak aslında zekat sayesinde, Fakir kesim gittikçe azalırken servet gittikçe daha adil bir şekilde yayılır. Geniş eller, daha fazla sayıda ellere dağılır. Faiz böyle midir? Tam tersini yapıyor. Faizde servet sürekli olarak fakirlerden zenginlere akar. Zenginler sayı olarak azalırken, fakirler çoğalırken kin, nefret, adaletsizlik, zulüm ve buna benzer ne kadar menfi duygu ve kavram ve faaliyet varsa onunla birlikte toplumda yaygınlaşır. Ee, demek ki hayatın zerresinden dahi biz akidemizi ve şeriatımızı dışarı atamayız, çıkartamayız. Böyle bir şey düşünmek zaten bir mümini imandan çıkartır. Fakat biz bunun bir de ilmi olarak kısaca daha doğrusu vaka çerçevesinde olması gerektiğini anlıyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz. Görüyoruz ki kainattaki bütün olaylar Allah'ın emriyle cereyan ediyor ve bütün bu olaylar bizim bu olaylar gibi Allah'la ifade elde hayatımızı irtibatlandırmamız gerektiğine işaret ediyor. Hayatımızı Allah'ın diniyle imanımız paralelinde şekillendirmemiz gerektiğine işaret ediyor. Cenab-ı Allah Efendim o bulut şimşeği size gösterendir, ağır bulutları inşa edendir. Gök gürültüsü meleklerle birlikte onun korkusundan hamd ile tesbih ederler. Efendim şimşekleri o gönderiyor, yıldırımları o gönderiyor dediği zaman ne yapıyoruz? Ne yapıyor? Kainattaki bütün olaylar Allah'ın fiiliyle, Allah'ın kanunlarıyla hareket ediyor demektir. meydana geliyor demektir. Bu da bize bir mesajdır. Bak melekler de gördüğünüz şu maddi kainatta benim emrime ve şeriatıma göre hareket ediyor diyor. Siz de bunun çerçevesinin dışına çıkmayın. İşte zaten vahum mücadele yine filleh o demek. Halbuki onlar Allah hakkında mücadele ediyorlar. Oradan geldik zaten dedik ki laik bütün anlayışların temeli mücadelesi. Allah iledir, Allah inancı iledir, Allah akidesi iledir. Allah akidesi sağlam bir şekilde müminin zihninde, kalbinde, beşeriyetin kalbinde yer ettiği zaman kainatla alakalarımız da, toplumla ilişkilerimizde Müslümanların olması gereken güzel düzeye oturur. Ve huve şedidül mihal Yani kuvveti pek güçlü, pek üstün, pek yüce olan bir diğer manası mihal cidal demektir. Yani Cenab-ı Allah'ın dini ile delil getirerek kimse tartışıp o dini haşa delille e, çürütme imkanını bulamaz çünkü delili güçlü olan Cenab-ı Allah'tır diyor. Bir diğer manası Cenab-ı Allah'ın Allahü Teala hiç kimsenin mekrine ve tedbirine ifade ise papuç bırakmaz. ...onun dinine ve dininin takipçisi olan müminlere karşı kurulan bütün tuzaklar er veya geç boşa çıkar. Er veya geç boşa çıkar çünkü kafirlerin hile ve tuzaklarını doğru yola çıkartmaz Cenab-ı Allah. وَاللّٰهُ لَا يَهْد۪ي كَيْدَ الْخَائِن۪ينَ Allah hainlerin hile ve tuzaklarını doğru yola çıkartmaz diyor. Lahu dâwâtul hâk onun cayet belledir. Hâk dâwât onundur. Ve olanlar Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle Allah'ın Dualarına Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle Vaktimiz ilk etraftan burada sadece bu bölümler üzerinde duracağız. Kalanını inşallah sonraki kısımda devam ederiz. Lehu davetül hak. Hak davet, hak çağrı, doğru davet yalnız onun davetidir demektir. Onun dışındaki bütün davetler batıldır. Batıl olduklarını kim zaman insan kendi ömründe görür? Kimi zaman görmeyebilir. Fakat ba yani batıl olup çürüyüp tarihi sahnesine, çöplüğüne atıldıklarını daha doğrusu görür. Batıl bir davet olduğu da baştan beri müminler için belliydi. Komünizm davetinin. Belli mi? Bunu her birimiz 20 yıl önce, 20 şu kadar küsur yıl önce komünizmin temel çatısı olan Moskova'da veya Sovyetler Birliği'nde... O çatının çatır çatır çatırdayıp tarihin çöplüğüne gömüldüğünü gördük. Ve kaldıkları 60-70 yıllık süre iddia ettiklerinin aksine Rusya'da inancı da öldürmedi. Komünist blokta inanç da ölmedi. Aksine blok yıkıldıktan sonra inanca daha şiddetli bir şekilde dönüş oldu. Bugün en hızlı Müslümanlaşmanın cereyan ettiği şehrin Moskova olduğunu hepiniz biliyorsunuzdur zaten. Dünya istatistiklerinde gösterilen bu. En hızlı Müslümanlaşma dünya kentleri arasında Moskova'da. Ya. Halbuki 10-15 yıl öncesine kadar komünizmin başkentiydi. Milyonluk camiler istiyorlar orada insanlar. Düşünebiliyor musun? Demek ki Allah'la batıl davaların Allah'ın davasıyla mücadele etmeleri mümkün değildir. 19. asır aslında 18. asrın ortalarından bilhassa itibaren isterseniz bunu renesans dönemine kadar da indirebilirsiniz. O dönemden itibaren aslında batının kültürel ve siyasal hayatı, fikri hayatı Din ile, dinin hepsiyle, İslam başta olmak üzere mücadeledir. Tarihi bakımdan, fikri bakımdan, kültürel bakımdan en karakteristik çizgilerinden birisi de din ile mücadele ve dine karşı oluştur. Bu mücadele ile belki İslam'ın siyasal hakimiyeti bir şekilde, tabii daha birçok sebep de var, belki bir şekilde ortadan kaldırıldı. Fakat Allah'ın dini kimle derse desin, hala dindik ayakta. Hak, dava ve davet dindik ayakta ve her geçen gün, bunca savaşa rağmen, bunca hücuma rağmen, bunca saldırıya rağmen, düşmanlarının bunca örgütlenmiş, güçlü, planlı ve her yönden, her yönden en Basit diyelim ki bir ana okulundan tutun en yüksek eğitim ve esasesine kadar emperyalizmin ve misyonerliğin her türlü çalışmasına kadar dinsizlik propagandalarının felsefi ve fikri akımların medyanın bilmem ne insan sayabildiğiniz kadar bütün araç ve imkanlarla bugün beşeriyetin büyük bir çoğunluğu Allah'ın hak dinine karşı mücadele vermesine rağmen bu mücadele karşısında bu kadar zamandır asırdır bu dinin ortadan kalkması gerekiyor Beşeri ölçüler arasında içerisinde bu dinin ortadan kalkması gerekiyordu. Fakat hala bu din kim ne derse desin yine eğer din dik ayakta duruyorsa hala Amerika başta olmak üzere bütün küfür dünyasının uykusunu kaçırıyorsa demek ki bu din her zaman için ifade ise tekrar beşeriyeti yeniden ihya edecek ihya edebilecek güçlü bir güce ve imkana potansiyele sahiptir. Patlamaya hazır bir saatli bomba demiyorum. Yanlış bir benzetme olur. Böyle değil. Beşeriyeti yeniden ihya edebilecek ifade yerindeyse İsrafil'in surudur bu, bu din. Böyle bir şeye benzetilebilir. Evet beşeriyet dinden uzaklaştırılmakla hükmen öldürülmüş olur. Doğru dini yaşamayan bir insan ölüdür. Cenab-ı Allah böyle diyor. ...bu insanlığın diriltilmesi de... ...bizim elimizdeki ifade elindeyse... ...İsrafil'in suruna benzeyen... ...İslam'dır. Bunu... ...biz beşeriyete yeniden bu canı... ...bu ruhu... ...bu yaşayan cesetlere dönmüş olan... ...bu zavallı beşeriyeti... ...yine gerçek manada insanlara... ...dönüştürebilen imkan ve potansiyeli... ...bizim elimizdedir. Dolayısıyla... Bu konuda Müslüman olarak mesuliyetimiz de büyüktür. Bunun için mesuliyetimize eş değerde her bir Müslümanın donanımlı olması lazım. Çevremizi, etrafımızı o donanımla yetiştirmek için elimizden gelen ne varsa maddi ve manevi bütün imkanlarımızı bunun için seferber etmemiz lazım. Çünkü bu bizim mesuliyetimizdir. Bir şeyin farkında olmak ile olmamak arasında elbette bir fark vardır. O fark mesuliyette ortaya çıkıyor. Cenab-ı Allah'tan niyazımız mesuliyetimizi yerine getirebilecek güç, imkan ve şuura sahip kılmasıdır. Amin. Devam ederlerimiz inşallah.